Adem babayla Havva anadan bu yana çok şeyler söylendi sevda üzerine Sayısız türküler yakıldı Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin Türlü masallar yazıldı Kerem ile Aslı, Yusuf ile Züleyha gibi Hepsi de dertli, ayrılıklarla biten ızdırap gözyaşı dolu Hani kara basan gibi insanın dünyasını karartan sıkıntılı şeylerdi Bugün Barış kardeşiniz sizlere yeni bir türkü söyleyecek. Çünkü Barış gördü ki yeryüzündeki en büyük gerçek Adem oğlu kızgın fırın Havva kızı mercimek. Kız dediğin nazlı olur, erkekse mangal yürek. Her kişinin yanında hatun gerek. Kız dediğin nazlı olur, erkekse mangal yürek. Her kişinin yanında hatun gerek. Adem oldu kızgın fırın. Hava kızım mercimek. Adem oğlu kızgın fırın. Hava kızım mercimek. Adem oğlu kızgın fırın. Hava kızım mercimek. Ademoğlu kızgın fırın Hava kızı mercimek Kız olmazsa her kişi kolsuz kanatsız demek Davulu dengi dengine vurmak gerek Kız olmazsa her kişi kolsuz kanatsız demek Davulu dengi dengine vurmak gerek Adem oğlu kızgın fırın Hava kızı mercimek Adem oğlu kızgın fırın Hava kızım mercimek. Adem oğlu kızgın fırın hava kızı mercimek Adem oğlu kızgın fırın hava kızı mercimek Adem oğlu kızgın fırın hava kızı mercimek Mercimek fırın yan yana falstasız ona gerek deli gönül sevdi mi İstemez yorgan döşek, Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek. Kimi zeytin peynir yer, kimi baklava börek. Kimine saray dar gelir, kimine bir oda gerek. İki göz bir kulübe yeter Havva kızına. Ademoğlu kalender, yiyeceği bir lokma ekmek. Ademoğlu kızgın fırın, hava kızı mercimek. Ademoğlu kızgın fırın, hava kızı mercimek. Mevlû kızgın fırın, hava kızı mercimek. Âlem oğlu kızgın fırın, hava kızı mercimek. Tanrı böyle buyurmuş, dünya böyle kurulmuş. Her Adem oğluna bir hava nasip olmuş. Tanrı böyle buyurmuş, dünya böyle kurulmuş. Her Ademoğluna oğluna bir hava nasip olmuş. Yedi iklim dört bucak inanmazsan git de bak nuhun gemisinde bile fırın mercimek dolmuş Adem kızgın fırın hava kızım mercimek Adem kızgın fırın hava kızım mercimek Kızlar nazar bin altın nazar olan rocktur her evde yoktur. Kız olan yoktur. Her evde yoktur. Ademoğlu kız fırın hava kızım mercimek. Ademoğlu kız fırın hava kızım mercimek. Ademoğlu kız fırın hava kızım mercimek. Bin Her evde yoktur. Bin Her yoktur. Ademoğlu kız fırın taprak kızım mercimek Ademoğlu oğul kızgın fırk taprak kızım mercimek Ademoğlu